Kimi yüzlerin ağıracağı, kimi yüzlerinse kararacağı o günde Allah azze ve celle yüzleri ağıranlardan eylesin. Allah subhanehu ve teala ayaklarımızı kaydırmasın. Hem bizi hem de nesbimizi tevhid ehli insanlardan eylesin. Evet, bugün sizlere anlatmak istediğim mevzu baştan bir ders yapmak yer hissediyorum. Arkamda da tahtaya da yazdığım gibi kulluktan yani neden kul olduk ondan biraz bahsetmek istiyorum. Allah Azze ve Celle kitabında ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor kardeşlerim. Yani bizlerin yaratılış amacı neymiş? Allah'a kulluk. Allah kendisinden razı olsun İbn Abbas bu ayetin açıklamasını yaparken şöyle bir ifade kullanıyor. Zariyat 56. ayet bu. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etmeleri için yarattım ayetinde İbn Abbas diyor ki her sözde her işte her düşüncede, her amelde sadece ve sadece beni kululamanız için yarattımdır. Yani bizlerin yaratılış gayesi neymiş? Kulluk. Bir söz söylediğimizde o sözün Allah tarafından razı olup olunmadığını ne yapacakmışız? Hesap edecekmişiz. Neden? Söylenen her söz yapılan her iş ve eyleme dökülen her amel muhakkak ceza ya da mükafatı ne yapıyor? Celbediyor. Yani İmam Müslim'in kitab-ı zekatta naklettiği gibi sizin eşinizin ağzına verdiğiniz bir lokma dahi ibadetten ve kulluktandır. Hatta din kardeşinize gösterdiğiniz tebessüm dahi nedir? İbadetten ve kulluktandır. Bunun zıttını düşünün, somurtmanız, güzel söz söyleyeceğiniz yerde, kötü söz söylemeniz, iyi şey düşünmeniz gereken yerde, kötü söz söylemeniz nedir? Hepsi de kulluktandır. İnsan ya Allah'a kuldur ya da gayısına. Onun için ya bir olan Allah'ı birlemek zorundasınız, giyirleyemediğinizde birçok ilaha kul olma mecburiyetindesiniz. Bakın demin taklım esaslarından bahsederken ne dedik? İyilik tanrısı, kötülük tanrısı, savaş tanrısı, bereket tanrısı, aşk tanrısı, işte tabiat tanrısı, birçok ilahları var mı? Var. Neden? Birçok güçleri bir olana verememe biri takdir edememe birçok ilaha kulluk etmek zorunda bırakmıştır insanları. İnsanoğlu bir olanı ne yapmalı? Birlemeli. Kardeşlerim kulluk dediğimizde kulluk ikiye ayrılır. Ne, nedir bunlar? Fıtratta ve tezgitte. Bunu anlatabildim mi? Fıtratta nedir? Sevhid nedir Anlatabildim mi? Anladınız mı bunu? İnsanın bir doğuşu ve doğuşunun bir evreleri vardır değil mi? Doğduktan sonra insan ne zaman mükellef olur? Buluğa erdikten akıl bali olduktan sağını solunu ayırt etmeye başlayınca değil mi? Kız çocuğuysa ise faiz oldu mu, erkek çocuğu oldu mu 14 yaşına mı nedir? Bulağı ermiştir. Ceza ve mükafattan nedir? Sorumludur. Peki, fıtratta kulluk nereye kadar e, neyden sorumlu olur? Tevhiddeki kulluk ne zaman başlar? Kardeşlerim, her doğrulan çocuk fıtrat üzerine doğar. Allah Resulü ve Vesselam. Ana baba neyse çocuğunu ne yapar? o şekilde yetiştirmeye başlar. Yahudi ise Yahudi olmasını, Hristiyansa, Hristiyan mecusi ise Hristiyan, Mecursi ise Mecursi, müşrikse ise Müşrik olarak yetiştirmeye çalışır. Ve Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki, Şems suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde, biz insana iyiliği ve kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik. Yani öğrettik. Şimdi şurada duran çocuğa bakıp tebesüm etseniz, o size ne yapar? Bakıp böyle somursanız, cimcik atsanasınız, ters ters baksanız, bu çocuk ağlamaya başlar mı? İyi ve kötüyü siz ne öğrettiniz de bunu algılayabiliyor yoksa onun sırtında var mı? Demek ki doğuşta ne Amerikalının, ne Afrikalının, ne Türkün hiçbir ayrıcalığı neymiş yok. Herkes fıtratta nedir? Eşittir. Herkes yiyecektir, içecektir, çoğalacaktır, korkacaktır, hayal duracak kuracaktır, uyuyacaktır. Yani hayatını ne yapacak? İkamet edecektir. Bu nedir? Fıtrattır. Ve insanın ilk sorumlu olduğu şey nedir? Akıldır. Topluma bakın, kafası ken, kolu yok. Bacağı yok, kolları yok, bacakları yok ama çok akıllı. Her zaman bu insanlara değer verilir değil mi? Ama her şeyleri var. Yakışıklı, kadınsa çok güzel ama aklı yok. Kim değer verir buna? Hiç kimse ne yapmaz? Değer vermez. Aynen insanda da sorumluluk bilinci akılla başlar kardeşlerim. Ama Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da aşağıdır. Kime sesleniyor Allah Azze ve Celle? Onlara verdiği akıl nimeti eğer Rabbini bulamamışsa o insan kimden aşağı? Önce diyor ki hayvanlar gibidir. Sonra ne diyor? Hayvanlardan da aşağıdadır. Neden? Bakın Nahl suresinde biz arıya ilham ettik. Yani bal yapmasını emrettik. Arı her çiçeğin özünden toplar ne yapar? Dan yapar. Ama dikkat edin bakın bal yapar ama her canlının hayatını ikame edebilmesi için yemesi içmesi ve daha sonra kendisine fayda vermeyeni kazaya hacet olarak atması var değil mi? Arı ne yapıyor? Aynı işlemi yapıyor. Arının dışarıya attığı ne oluyor peki? Her şeyinki pisken arıninki neden temiz bilir misiniz? Allah Resulü mümini arıya benzetir. Neden onunki pis değil? Neden insanlar tiksinmez? Hem kardeşlerim Sinek diye konar? Arı? Arı hiçbir zaman pise olmaz Her zaman öze, her zaman temize konar ve her şeyi temizdir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu, şunlarda şifa vardır dediklerinin arasında saydıklarından birisi de nedir? Bal. Ölümden başka şifa vericiler, hacamat Tabetin sevda. Yani şöyle otur ve bağlısın. Evet. Hayvanlarınkine biz yaratılışına ne diyoruz? Hilkat. İnsanlarınkine de nedir? fıtrat? Hayvanlarda seçme hakkı var mı? Yok. Kimde seçme hakkı var? İnsanlarda. İsteyen iman etsin. isteyen küfür etsin de. Ama inanan da küfreden de Açık delillerden yani dinini bildikten sonra iman etsin. Dinini, yani Allah'ın emirlerini bilerek içer etsin, dönsün, ama bilerek yapsınlar. Enfak 42. ayette. Evet, biz önce demek ki neyimizden sorumluymuşuz? Fıtratımızdan sorumluymuşuz. Çocuk olan birisinin yaptığı hareketi büyük yaptığında yani buluğa eren yetişkin birisi yaptığında aynı hoşgörüyü gösterebilir miyiz? Neden? Çünkü çocuk yaptığında günlük geçirir. Büyük yaptığında önce çocuk musun diye ne yapılır? Bir azarlanır. Çünkü hareket aynıdır ama yapanın yaş seviyesi nedir? Aynı değil. Demek ki insanların sorumlu olduğu neler varmış? Bir şeyler var. Düşünün bizde sevgi var değil mi? Ana baba sevgisi, kardeş sevgisi, eş sevgisi, çocuk sevgisi birçok sevgiler var. Allah sıfıratınıza ne yapmış? Sevgi koymuş. Bir insanın anne ve babasını ben sevmiyorum demesini insanlar nasıl karşılar? Neden? Neden? Dine gitmiyoruz şimdi. Fıtraten düşünüyoruz. Demek ki insanların bazı değerleri insanlardan istemesi var. Anne ve babasının şurada döven birisini, söven birisini gördüğünde insanların hiçbiri gayrı olmaz. Muhakkak ayırmaya, yermeye ve o insanı kınamaya gider değil mi? Ama şurada o insanların Başka biriyle kavga edip dövüştüğünü görse insanlar bana ne deyip çekip gidebilir, Doğru mu? Ama anne veya babasına aynı muameleyi yapsa hiç kimsenin gönlü ne yapmaz? Hayırlı olmaz. Veyahut insan birinin kendisine yalan söylemesinden memnunluk duyar mı? Neden? Fıtri olarak kimse aldatılmaktan ne yapmaz? Hoşlanmaz. Veyahut bir insanın gelip de sizin şahsi, sevdiğiniz bir eşyanızı sizin izniniz olmadan alıp gitmesinden, yani hırsızlık yapmasından hoşlanır mısınız? Bu hoşlanmamaktan hiç kimse ne yapmaz? Hoşlanmaz. Ama çok ilginçtir. İnsan kendisine yapılan yanlışlıktan hoşlanmaz ama bir başkasına yapmaktan zevk duyar, biliyor musun? bir insan kendisine yalan söylenilmesinden hoşlanmaz ama bir insanın yanında ama aşağılanma Ama başka korkular nedeniyle yalan söylemekten ne yapmaz? Hiç çekinmez. Bir insan kendi sevdiği bir eşyasının alınmasından hoşlanmaz ama bir başkasının elinde hoşuna giden bir şey gördü mü onu bir şekilde aşırma yoluna gitmekten ne yapar? Evet. var mı bu fıtratta? Yani insanda doğruluk da var yalancılık da peki hangisine yakın olmamız gerekir? hangisine yakınız? insan hiçbir zaman doğru ve dürüst olan şeye yakın değil yanlışa daha çok yakındır çünkü insanda bir nefis vardır daima kötülüğü emreder kardeşlerim. Onun için Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Fıtri değerler insanların yaşadığı bölge, düşünce, konuşma veyahut kültür yapılarına göre devamlı değişme arz eder. Biliyor musunuz? Mesela hiç kimse hiç kimse kendisinden bir şey alınmasından hoşlanmaz ama bir yere gidin hırsızlık orada sanattır. İnsanlar birbirinden çalmaktan zevk alırlar. Ama bir bölgeye gidin bir hırsızlık çok büyük bir ne olabilir? Suç olur. Veyahut hayasızlık yani zina, fukuş, bir toplulukta çok aşağılanırken bir toplulukta ise gayet doğal bir ne olur? olay olarak gözükebiliriz. Doğru mu? Şu toplumda zina suç mu? Değil. Genelinden açık fahişelerin yerleri. Evlerde herkesin televizyonları açık. Hiç kimse rahatsızlık duymuyor bundan. Ama İslam'a göre suç mu? Suç. Veyahut hiç kimse eşinin, annesinin bir başkası tarafından zina etmesinden ne yapmaz? Hoşlanmaz. Ama bugün kutuplara gidin, oraya misafir olan birisine gece hanımını ikram eder. Almazsa düşman diye öldürür. Bakın orada da böyle ahlak vardır. Demek ki fıtri değerler ne yapabiliyor? Değişebiliyor. Şimdi fıtri olan ihtiyaçları hangi taraftaydık? Fıtri kullukta. Tevhide gidiyoruz. Ana baba sevgisi var mı? Var. Onu ben sevmiyorum, etmiyorum dediğinde insanlar kınıyor mu? Kınıyor. Bakın şimdi tevhide gidelim. Onlar anaları, babaları bile olsa, kardeşleri bile olsa onlara asla sevgi duyduğunu göremez. Kim diyor bunu? Allah Azze ve Celle. Sevilmeyen kim? Allah'a şirk koşan, Allah'a sırt çeviren, ve bununla da yetinmeyip seni Allah yolundan döndürmeye çalışan ebeveynlerine itaat etme, onları da ne yapma? Sevme diyor. Demek ki fıtri olan sevgi burada neye çevrildi? Dine. Demek ki fıtrattaki sevgiyle tevhidteki sevgi neymiş? Farklı. Sevgi var mıymış? Var. Sev sev ama Allah sevgisini bastıracak hiçbir şeyi ne yapma? Yapma. Demek ki fıtratta sevgi var. Buna ne diyoruz? Fıtratta kulluk. Sevmek de bir kulluktur, ibadettir. Tevhidde de sevgi var mı? Var. Sevgi de aşırı gidersek bunu ne olur? Tevhidin zıttı şirk gündeme gelir. Yani imana zulüm bulaştırmadır. Ve Allah kendisinden razı olsun İbn-i el-Cevziye'nin Şeytanın Tuzakları ve ondan kurtuluş Yolları isimli çok muhteşem bir eseri var. Orada şeytanın diyor, insana kurduğu tuzakların en böyle yamanlarından birisi aşk illetidir. Kadın veya erkek ikisini birbirine aşık yaptığında o aşk illeti her ikisinde veya birinde şirk boyutuna kadar çıkabiliyor mu? Mesela bakın, yaşamış olduğumuz toplumda Leyla ile Mecnun, Aslı'yla Hamber, Ferhat'tan Şirin gibi birçok efsaneler var değil mi? Leyla'yı seven Mecnun ne olmuş? Aklını yitirmiştir. Ve hep onu düşünmüş hep onu hayal etmiş. Hatta bir gün Leyla'yı karşısına getirdiklerinde o kadar mezun olmuş ki kendinden geçmiş Leyla'yı bile tanımamış. Benim aşık oldum sen değilsin demiştir. Onun için demek ki sevgide de e, ibadet neymiş? Söz konuşulmuş. Demek ki biz her halükarda neymişiz? Kul. Yeme içme var mı? Var. İnsan Yeme içme için mi yaratılmıştır? Hayır. Yeme içme nedir? İnsanın beşeri münasebetlerini devam ettirebilmesi için Allah'ın bir kanunudur. İnsan ben yemiyorum, içmiyorum dese ne yapar? Ölür gider. Kendine zulmeder. Peki yemeği içmeyi nasıl ibadete kayıtlı varız kardeşlerim? Ye ye ama helalından ye. Haramdan uzaktır. Şüpheli şeylerden uzaktır. Başka? Elini sıkı tutma. Saçıp savurma. Cimri de ne yapma? Olma diyor. Şimdi yeme içme ibadette kayıt altına alındı mı? Alındı. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam helal da belli karan da belli. Kim bu ikisine dikkat ederse neyine dikkat eder? Dinini ve ırzını, namusunu korur diyor. Bu hadis hiç duydunuz mu? Bu hemen hemen bütün hadis kitaplarında gelen Numan bin Beşerden gelen bir rivayettir. Hatta İslam'ın özünden güzelliklerini anlatan hadislerden de bir tanesi. Neymiş? helal da belli. Haram da belli. İkisine dikkat eden hem dinini hem de ırzını. İnandım diyen bir insanda dini zaaflar varsa da zaaflar varsa ırzda neye dikkat etmiyormuş? Yemesine içmesine bu insan ne yapmıyormuş? Dikkat etmiyormuş. Devam ediyor hadis bir padişahın yasak bir korusu vardır. Çoban, sürüsünü yasak koruya yaklaştırdığında ne yapar? O koruya girmiş gibi olur. Dikkat edin, her padişahın yasak bir korusu vardır. Allah'ın korusu da nedir? Haram vardır. Oradan uzak durun. Dikkat edin, vücutta bir et parçası var. Bu mi? Her şey düzeltir. Gözde, gününde, elde, ayakta. O bozuldu mu? Hepsi bozulur. Dikkat edin, bu et parçası nedir? Harptir. takla buradadır, takla buradadır, takla buradadır diyor. Kardeşlerim, bizler 24 saatin her dakikasında, her küresinde kul olan insanlarız. Kulluğumuzdan ayrı olduğumuz hiçbir dakikamız, saniyemiz nedir? Yoktur. Allah Resulü an ve Ramazan ayında ben uykulda bile ecir alacağımı umuyorum. Allah Resulü an ve yatağına yatarken nasıl yatar? Besmele çeker, yatağına girdiğinde avuçlarını şöyle birleştirir felak, naz, ayetler kürsü okur, üfler, komple vücudunun bütün geldiği yerleri sıvazlar, bunu birkaç kere yapar ve yattığında ne der? Ya Rabbi şayet ölürsem beni Müslüman olarak öldür. Ve Müslüman olarak değildir. Şayet yaşarsam beni tekrar Müslüman olarak yaşat der öyle dua eder ve çeşitli dualar var. Şimdi fıtratman tevhide geliyoruz İnanan bir kul yatağına yatınca ne yapar? Lap diye kendini atar değil mi? Rastgele yatar. Dua eder mi? Belki kulaklık, belki müzik, belki birçok şeyler ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yatarken de Rabbini zikrediyor mu? Kalktığında yine aynı. Yani insanın uykusu da ibadete neyle dönüyormuş? Sendeki hareketlerle. Ama yaptığın zaten ibadetten ve kulluktan mı? Bakın, insanlığın ilk atası kimdir? Adem atamız. Adem aleyhisselam yaratılıyor, Allah onu cennete çıkarıyor cennette meleklerin yaşantısını görüyor. Sonra onun eye kemiğinden havayı yaratıyor ve diyor ki şu yasak olan ağaca ne yapma? Yaklaşma. Her şey serbest. Ne yasak? Buna yaklaşmayacağım. Adem ve Havva meleklerin yaşantısını görüyor. Onların o şekildeki hareketlerine özeniyor. Ve cennette ebedi kalma arzusu yükseliyor. İblis onları görüyor, onlara geliyor diyor ki Allah sizin bu ağaca yaklaşmanızı neden yasakladı bilir misiniz? Böyle bir soru sorulur mu? Haram olan bir şeyi neden haram kıldı sorusu ne yapılmaz? Sorulmaz. Sordun mu indir. Onlar düşünmeye dalınca eğer bundan yerseniz işte bu melekler gibi ölümsüz olacaksınız. Adem ve Havva bu yasa çiğneyince şaşırıp kalıyorlar. Ama İblis onları kandırmak için bir adım daha attırıyor. Ne yapıyor? Allah adına yalan yere yemin ediyor. Bugün birisi yanınıza gelse vallahi billahi böyle dese Şüphe eder misiniz? Allah'ın adını söylemiş. Ama bakın iblis Allah adını, Adem'i ne yapmış? Kandırmış. Adem ve Havva'nın cennetten kovulması tek sebebi bu biliyor musunuz? Ne yapmışlar? Hata ile bir şeyi aşırı düşünmüşler, yasak olan bir şeye uzanmışlar. Cennet gibi bir nimet ellerinden alınmış mı? Demek ki kişinin hata ile olsa bile işlemiş olduğu bir fiilden dolayı bir mensuliyeti neymiş? Varmış. Ve muhakkak başına bir şey ne yaparmış? Gelirmiş. Ama bu noktada Allah'a hamdolsun ki bize yine de bir yerde rahmet var. Kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır. Bunu anladınız mı? Şeytan, Adem'i sandırdı mı? Evet. Bilerek mi? Bilerek. Allah adına bilerek, yalan yere yemin etti mi? Etti. Allah Azze ve Celle'nin ismini kirletmeye çalışmasından ötürü Allah bunu Ademse fıtratında Allah adına yemin edilerek yalan söylenmesi diye bir şey yoktu. Allah'ın ismine hürmet ettiği için Allah da ona tevze etme hakkını verdi. Bunu anladınız mı? Yaşar geldi ama. Evet. Demek ki kişinin cehaleti nispetinde Tevbe etme hakkı varmış. Evet kardeşler. Fıtratta kullukta insanın ilk sorumlu olduğu yer neresiymiş? Akıl. Buluğa erdiği zaman artık kendisine ulaştığı her şeye akıl ne yapacak? Bir tek şeye basıyoruz. Ver Bak, Bir kere bas tamam. Artık kendisine ulaşan neyse ona ne yapacak? Tabi olmak zorunda. Bunu anladınız mı? Yani toplumda nasıl söylerler? İslam dini ne dini? Akıl dini, mantık dini derler değil mi? Akla ve mantığa uymadıkça din ne yapma Olmaz derler. Doğru mu? Var mı katılan buna? İslam dini akıl ve mantık dini değil, İslam dini vahiy dinidir kardeşlerim. Akla ve mantığa uyma diye bir olay yoktur. Akıl, mantık, beden, her şey dine uymak zorundadır. Her kim dine kendini uydurursa, o samimi bir Müslüman tertemizliği ne yapar? Müslüman olur. Ama her kim dini kendine aklına uydurmaya çalışırsa ne olur? Pis bir müşrik veyahut kafir veyahut faci durumuna düşer. Münafık durumuna düşer. Allah bizleri bundan beri buyurdu. Buyursun kardeşlerim. Şimdi sizin kulaklarınız evdeki bir şey duyar mı? Burnunuz evdeki bir kokuyu alır mı? Gözleriniz Dışarıdaki yolu görür mü? Neden? Çünkü Allah insana ne duyu organı vermişse bunlar nedir kardeşlerim? Sınırlıdır. Yani gözdür görür ama kapalı da göremez. Karanlıkta ne yapamaz? Göremez. Kulaktır. Belli bir yeri duyar ama engelleri ne yapamaz? Aşamaz. Aynen akılda sınırları olan bir nedir? Organdır. Her şeyi bilemez. Her şeye ne yapamaz? Hüküm veremez. Akıl da vahye tabi olmak zorundadır. Her kim aklını vahyin önüne geçirmeye çalışırsa ayağa kayar, yoldan çıkar, tarz edilir, manet edilir. Aynen kim gibi? İblis ne dedi? Adem yaratıldığında, secde et denildiğinde ne dedi? Beni önce yarattın. Onu sonra yarattın. Veyahut beni ateşten daha güçlü yarattın. Onu ise pis, vıcık vıcık kokan çamurdan yarattın. Diyerek ne yapmıştır? Aklını kullanmıştır. Allah'a karşı gelmiştir. Haşa sen Allah'tın ama haksızlık yapıyorsun. Beni önce yarattığın halde bana karşı ne yapıyorsun? Zulmediyorsun diyerek Allah'a ne yapmamıştır? Karşı gelmiştir. Onun için akıl vahiy tabi olduğu müddetçe şereflidir. Vahiden satıp kendisine uydurmaya çalıştığı müddetçe izzetini şerefini ne yapar? Kaybeder kardeşlerim. Burayı anladık mı? Evet. İnsanda da demin de dediğimiz gibi bir duyu organı var. Bu, vücudun medarıdır, hakimidir ve güç, sulta ondadır. Neresi bu? Kalp. Kalp dediğimiz bir yer. Ve insanı harekete geçiren, insana değer veren de nedir? Budur. İşte, kalbin bulunduğu ilk mekanda iman dediğimiz bir olay vardır. İman yalanlamanın zıttı olan bir kelimedir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri yarattıkları içinde iman edenler ve etmeyenler diye ne yapıyor? İkiye ayırır. Değer verdiği veyahut onurlandırdığı şeref verdiği memnun olduğu ve ahirette de mükafat vereceği hangi taraf ya eyyhellezine amenu dediği yani iman edenler dediği. Allah bizi de neslimizi de o kesimden eylesin kardeşlerim. Ama insan önce iman nedir? Bunu bir anlaması gerekir. İman kalple tasdik bilen, ikrar, arzayla nedir? Göstermedir kardeşlerim. kalp tasdik edecek, tasdik ettiğini bil, ikrar edecek, ağzarlarda bunu ne yapacak? Gösterecek. Bunu yapmak zorunda. Ve iman salih amellerle arttığı gibi günahlarla da ne yapılır? Eksilir. İman şube şubedir. Şube şube olduğu gibi bunun zıttı küfürde nedir? Şube şubedir. İman birbirinin varlığıyla gündemdedir kardeşlerim. Yani kalp tasdik edecek, arkasından dil ikrar edecek, arkasından azalar onu ne yapacak? Gösterecek. Bunlar birbirinin varlığıyla gündemde olan tek başına Hiçbir şey ifade etmeyen unsurlardır. Yani şöyle bir örnek verecek olursak, bir daire çizin, şöyle buna iman değil, yani kalp. Üçgen çizin içine kalp dil ve ağza değil. Bunu bir tarafını çizseniz üçgen ne atar düşer. Bir tarafını çizseniz yani kastlar ağza yok. İman yine de nedir? Bir bütün değil. Hepsinin bir arada ne yapması? Olması gerekir. Ve birini iman ehli dediğimiz zaman kalbi tasdik eden, tasdik ettiğini diliyle ikrar eden, hazalarıyla ne yapan? Gösteren manasındadır. Peki bunu tablo olarak ele aldığımızda öyle düşünün. Birer mümin diyebilmeniz için ne olması gerekiyormuş? Kalbin tasdik etmesi, dilin tasdik etmesi, ağzınla artması, tasdik etmesi gerekiyor. Peki buna uygun siz söyleyin. Münafık tasdik eder mi? Evet. Dil var. Evet, ikrar eder. Ağza evet, ikrar eder çünkü Allah diyor sizlerin yanına geldiğinde biz de sizin gibi iman ediyoruz derler ama kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında veya kendileri gibi iki yüzlü münafıklardan bir araya geldiklerinde ne derler biz o beyim gibi miyiz onlar gibi mi iman ederiz derler yani kalplerinde gizlediklerini bildirilen İkrar ne yapmazlar? Etmezler. Şafir, fasen tasdik eder mi? Dil, azat, peki facir, bakı dolar her tasdik eder mi? Evet. Dil, evet, azat, bazen tasdikler, bazen de ne yapar? Yalanlar. Yani bu müslüman. Müslüman, fasen tasdik, tasdik eder Evet. Birliklerlermiş, evet. Hazır, evet. Ama müşrik olamazması için bir yaptığı yanlış daha var. Ne var? Hatta başka bir şey daha ne yapıyor? Tasdik ediyor. Yani aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, onlar Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan ne yapmazlar? İman etmezler. Yani sevgide ne yapıyor? Şirk oluşabiliyor. Allah sevgisini yanında ona eş. Başka ne varmış? Bir sevgi daha var. Ayeti kerimede devam ediyor. Ne diyor? Sen diyor onların putlarını yani ilahlarını ansan onların yüzünü neşeyle dolduğunu ve sana neşeyle baktığını görürsün. Onları geldiğinde ise yüzlerini astığını ve sana sert bir şekilde baktıklarını görürsün diyor. Demek ki ilahları anıldığında hoşlanıyorlar, yerdiğinde ise ne yapıyorlar? Üzülüyorlar ve diyorlar biz onlara tatmıyoruz ki. Evet. Demek ki hak tasdik edecek, bir ikrar edecek, arızalarda ne yapacak? gösterecek. İman, şube şube olduğu gibi, küfür de neymiş? şu şube, şube. Kardeşlerim, Muhammed ümmetinin içinde birçok fırkalar var. Şu hadisi hiç duydunuz mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Yahudiler 71, Hristiyanlar 72, Muhammed ümmeti yetmiş üç fırkıya Bir Biri müstesna, hepsine ateş dokunacak. Benim ve ashabımın yolu üzerine olansa kurtulacak. Muhammed ümmeti ne yapacakmış? Yetmiş üç fırkıya ayrılacak. Ve her fırkada ben hakım, ben hak yoldayım diye iddiada bulunuyor mu? Herkes de kendini cennetlik olduğunu savunuyor mu? Yani halk arasında denildiği gibi hatayı gelin etmişler, evde kalmış. Hiç kimse ne yapmamış? Almamış. Yani hatayı hiç kimse kendisine ne yapmaz? Almaz. Şimdi biz fırkalardan nasıl ayrılıyoruz? Kalp tasdik edecek Dil ikrar edecek deyip de azayı, ameli imandan görmeyen fırkaya bir ne diyoruz? Mürciye fırkası diyoruz. Hiç duydunuz mu? Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek ama amel imandan bir cüz değildir diyen fırka hangi fırkaymış? Mürciye fırkası. Bizim yaşamış olduğumuz şu toplumda sen kalbe bak kalbe. Kalp inkar etmediği müddetçe, sokamaz. Kalp inkar etmediği müddetçe, namazda kılmasa, oruçta tutmasa ama inkar da etmese ne derler kardeşleriz? Müslüman derler, değil mi? Ama her sünnetin itikadına göre bunu yapmıyormuş, yetmiyor. Amel de imandan nedir? Bir cüzdür. Kalp dil ve ağza ne yapacak? tasdikleyecek. Harici diye hiçbir fırka duydunuz mu? Tekfirci, havariç. He? İnsanları alelutta küfre itham eden, kafir diyen, cehenneme postalayan onlarla da buraya kadar beraberiz. Onlar da salt dil ve ağzanın tasdik ettiğini ama onlar ne yapmazlar? Artma ve eksilmeyi ne yapmazlar? Kabul etmezler. Yalan söyleyen de cehennemdedir. Hırsızlık yapan da cehennemdedir. Şirk işleyen de diyerek artmayı ve eksilmeyi ne yapmamışlar? Kabul etmemişlerdir. İman bir bütündür. Ne artar ne de eksilir derler. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İmam Bukhari'nin naklettiği bir rivayette iman yetmiş küsür şubedir. En üstünü La ilahe illallah. En aşağısıysa insanlara eziyet veren bir şeyi izale etmek, kaldırmaktır. Hayada imandan bir şubedir demiştir. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim bir bu rivayet onların bütün pis itikadını ne yapıyor? Götürüyor. Bakın şimdi Kur'an'dan ve sünnetten delillere gidelim. Ucurat suresini hiç baştan sona okudunuz mu? Okumayan yoktur herhalde. Çünkü hepiniz müslümansınız. Allah'ın kitabını okumak zorundasınız. Allah Azze ve Celle orada bedevilerden bahseder. Bedeveler diyor ki biz iman ettik. Allah Azze ve Celle diyor ki hayır. Siz İslam olduk değil. İman ettik demeyin. Çünkü iman kalplerinize ne atmadı? Yerleşmedi. Burada bakın bir iman kelimesi bir de, de kelimesi çıktı iman dediğimizde Allah Azze ve Celle onların iman ettiği dediğini ne yapmadığı kabul etmemiştir. İman batinilik. İslam İslam'da neymiş? Alemilik yani gösterdiğin hal ve tavır. Aynen. Neden Allah Azze ve Celle Bedevilerin iman ettik sözünü kabul etmedi de insan Bey'in dedi? He kardeşlerim? Çünkü Bedeviler diyorlardı ki bu Muhammed ile kavmi arasında bir savaştır. Tamam alabilirsiniz. Bunlar birbiriyle bir kapışsın. Hangisi galip gelirse biz de ne yapalım? Ona tabi olalım. Ama şimdi biz Muhammed'e yakınız. Ona tabi olalım. Onların namaz kıldığı gibi namaz kılalım. Onların ibadet ettiği gibi ibadet edelim. Ama kim galip olursa neticede ne yapalım? Ona tabi olalım diyorlardı. Yani kalpleri tasdiki ne yapmamıştı? Yapmamıştı. İman kalbin tasdiki olmadan amel olarak ne yaparsan yap, ibadeti ne yapıyormuş kardeşlerim? Kabul etmiyormuş. İşte Allah Azze ve Celle siz iman et istemeyin, ne yapın? İslam mı Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde İslam'ı daha net açıklayabilmem için bir rivayet nakledeyim. Kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de, hazırından da hesaba çekilmezdir. Ama her kim İslam'a girer de, İslam'ını güzelleştirirse, geçmişinden de hazır, güzelleştirmezse, geçmişinde yaptığından da, İslam'da yaptığından da ne yapılır? Hesaba çekilir diyor. Burada, kim İslam'a girer? Aslında nedir? İman ettim manasındadır. Ama İslamlığını güzelleştirmezse, yani iman ettikten sonra yalancıysa, doğru sözlüğü, hayasızsa, hayasızlığını bırakıp hayaya dönmüyorsa, eski İslam'ın emretmediği, hoşlanmadığı ve hareketlerinde kendini soyutlamıyorsa, daha üzerine, daha üzerine gidemiyorsa, o zaman geçmişte, küfürde içlediklerinin hepsinden de Allah ne yapıyor? sorumlu tutuyor. Ama kim İslam'a girer de kendini düzeltme yoluna koyarsa o zaman Allah geçmişinden kesinlikle hesaba çekmeyeceğinden ne yapıyor? Kefir oluyor. Hatta hadisleri hatırlıyor musunuz? Sahabenin birisi geliyor. Benim bir kız çocuğum vardı diyor. O diyor büyüyüp diyor böyle elimden tutup yürüyene kadar diyor onu ne yaptım? Büyüttüm. Sonra çölde diyor bir kuyu kazdım. Elinden gezmeye diye götürdüm ve o kuyuya attım. Arkadan babacığım, babacığım, babacığım diye bağırıyordu diyor. Allah Resulü o kadar ağlıyor ki kardeşlerim. Sahabeler anlatana kızıyor. Sen Allah Resulü üzdün diyor. Allah Resulü bırakın diyor. Adam derdini anlat. Üç kere anlattırıyor. Üçünde de hüngür hüngür ağrıyor. Bakın İslam bunu bile ne yapıyor? Temizliyor. Kendini düzelttiyse insan. İşte İslam görünen. imansa kalbi. Bizde korku var mı? Var. Kork, kork ama Allah'tan korkar gibi hiçbir şeyden ne yapmayacağım? Korkmayacağım. Ama bakın burada bir nokta var. Allah insanı her halükarda ne yapar? İmtihan eder. Korku derken korkunun da dereceleri var değil mi? İnsan açlıktan korkar mı? Korkar. Yalnızlıktan, aşağılanmaktan, işkenceye uğramaktan, hapse girmekten, dövülmekten, sövülmekten, insanların içinde kötü bir pozisyona düşmekten, Öyleyse kardeşlerim bu duruma düşmektense düşmemeyi eğilmeyeceksin. Hiçbir kınayıcının kınamasından ne yapmayacaksın? Korkmayacaksın. Kimin kınamasından korkacaksın? Karışmayacaksın. Kimin? Allah Azze ve Celle bir kulu hesaba çekerdir. Ey kulum! Salan yerde diyor bir münker vardır. Yani bana isyan edilen bir yer. Sen de ona mani olacak güçteydin. Neden mani olmadın diye ona soracaktır. Okul O kul diyecek ki korktum. Allah azze ve celle en çok yani korkmaya layık olunan ben değil miyim diyecek diyor. İşte mahşer yerinde insanların küçük düşmesi budur kardeşlerim. Ve müminin alameti nedir? İman edip imanın gereği amel etmektir. Bu kalbi ve ameli münafı anlatırken ne deriz kardeşlerim? Söz söylediğinde yalan söyler. Emanet bırakıldığında emanete ihanet eder. Bir anlaşma yaptığında anlaşmayı ne yapar? bozar. Mümin bunlara ne yapar? Sadık kalır. Evet. Mümine baktığımızda hem yer hem Allah yoluna ne yapar? İnfah eder. Kayba iman eder. Ahirete iman eder. Ve müminleri kendi nefsine tercih eder. Allah'ı, Resul'ü her şeyin üzerinde sever. Onun için iman insana her zaman hayır kazandırmalı. Şurada bir iman ehli var. Şurada da normal, sıradan bir insan. Hangisinin vasıflı olması gerekir kardeşlerim? Hangisi? Bugün kafirler, müşrikler veyahut rastgele birisi kendini Müslümandan daha ahlaklı, daha edepli, daha hayırlı görebiliyor mu? Eğer görebiliyorsa bunda suçlu olan İslam mı? Müslüman. Mı? Hangisi? Müslüman inandım deyince tepeden tırnağı kendini yoklayan ihsanı yakalamaya çalışan yani hiç kimsenin tartifini bekleyen değil Allah'ın mükafatını bekleyen bir insan olması gerekir. Öyle değil mi? Ve söz söylediğinde şahitlik yapıldığında Babası bile olsa adaletten ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Hakkı söyleyecek. Allah bizi imandan ayırmasın. Ayaklarımızı kaydırmasın. Demek ki kulluk dediğimizde fıtratta ve sevgikte diye ne yapıyormuş? İkiye ayrılıyormuş. Fıtraktaki Rabb'ı nedir? Bilmedir. Sevgikte ise nedir? Birlemedir. İman Kalpten tasdik, dillen tasdik, ile nedir? Tasdiktir. Ve bunlar birbirinin varlığıyla nedir? Gündemdir. Artar, eksilir, şube şubedir. En üstünü nedir? Birlemedir, tevhiddir. En aşağısıysa insanlara eziyet eden bir şey nedir? İzhan edilir. Bunlar imanın nesidir? Asıllarıdır. Önce bilinmesi gereken meselelerdir. Ve tevhid de zıttı nedir? Şirk. İman yalanlamayı asla kabul etmez kardeşlerim. Asla. İman tasdiktir. Yalanlamanın tamamen nedir? Zıttıdır. Ve kalpteki müşkülatlar insanın ayağını ne yapar? Kaydırır. Şöyle düşünün bir insan yemede, içmede aşırı gitse ne dersiniz? amma da olur. Çok eli sıkı. Hiçbir şeyi yapmıyor böyle. Buna ne dersiniz? Pinti. Bakın bu alenilik. Şimdi kalbe gidelim. Allah'ı sevgide birleyemiyor. Ne dersiniz? Üçlük değil mi? Korkuda ne yapamıyor Allah'ı? Birleyemiyor. Allah'tan gayrısından da birçok neler var? Korku var. Bu ne yapıyor? İnsanı iman dairesinden çıkarıyor. Yani kalpteki sıkıntılar insanı Allah muhafaza cennetten ne yapıyor? Mahrum bırakıyor ama alelilikse yani İslami şeylerse ameli iptal eder ama imanı ne yapmaz? İptal etmez. Onun için imanı bu şekilde anlatıyoruz. Ve iman tevhidin zeminidir kardeşlerim. İman anlaşılmadan tevhidin anlaşılması mümkün değil. Çünkü birine müşrik diyebilmemiz için imanı anlaması, imanına zulüm bulaştırması gerekir. Anlatabildim mi? İmana zulüm bulaşırsa şirk gündeme gelir, şirk tevhidten sonra gündeme gelir. Yani iman anlaşılacak, imandan sonra ancak bunlar anlaşılır. İmanın anlaşılmadığı müddetçe hiçbir meseleyi anlamamızdan mümkün değil. Ve Tevhidin zıttı nedir? Şirttir. Şirt ikiye ayrılır. Nedir bunlar? Büyük şirt ve küçük şif dediğimiz riya. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına riya nedir diye bir soru soruyor. Riya nedir? Biliyor musunuz? bir kelimeyle bakın Allah Resulü cevap verdi. Diyor ki birimiz namaza dursa namaz kılarken birinin de kendini izlediğini görse namazını güzelleştirse işte bu nedir? Küçük şirktir. Yani riyadadır. Allah bizleri beri buyursun ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine bir sözünde karanlık bir gecede, kapkara bir kayanın üzerinde, kapkara kim siyah bir karıncanın yürüyen ayak sesine benzer. Demek ki rüya insanın ne kadar kaçarsa kaçsın, düşebileceği olaylardan bir tane. Allah bizleri muhafaza etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam günde en az üç kere şu duayı yapabilir. Ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek sana şirk koşmaktan yine sana sığınırım. Günde en az üç kere bunu yapmamızı ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Çünkü cehenneme girecek ilk üç kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? he Alim, şehit ve hayırsever, zengin. Allah Azze ve Celle alimi hesaba çekecek. Ya Rabbi sana akıl verdim, nimet verdim ne yaptın? Ya Rabbi senin uğruna ilim ettim, amel ettim ve insanlara öğrettim diyecek Allah Azze ve Celle diyecek ki sen yalan söyledin. Şahit olan melekler diyecek ki sen yalan söyledin. Sen desinler diye öğrendin ve desinler diye insanlara dini öğrettin ve dediler. Şehit ve ayı sever zengine de aynı şeyleri soracak. Onlar da senin ızlan için yaptık dediklerinde Allah Azze ve Celle onlara da ve şahit melekler de sen yalan söyledin çünkü sen de desinler diye yaptın. Demek ki kardeşlerim halkın içinde. Kıpta edilen ben de böyle olayım dediğimiz üç kesim dahi cehenneme ilk üç girecek kişi ise insanlar ameline, sözüne, hareketine ne yapması gerekiyormuş? Çok dikkat etmesi gerekiyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Anlattığımız doğrularla yaşamayı hepimize nasip etsin. İman demek ki kalpten tasdik, dillen tasdik, ağzayla ile neymiş? Tasdik. Bu üçlü birbirinin varlığıyla neymiş? Gündemdeymiş. Bunlar olmadan imanın geçerli olması da neymiş? Mümkün değilmiş. Ve biz fırkalardan bunlarla ne yapıyormuşuz? Ayrılıyormuşuz. İman şurada şurada Artma ve eksilmeyi ne yapıyormuş? Kabul ediyor İnşallah imanın mukaddimesi olarak bu dersi böylece kabul edip, inşallah bir dahaki derslere buna devam ederek gideriz. Taneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve tezüle.